Günaydın. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben İpek Akpınar. Ben Hasan Cenk Dereli. Yine Hüseyin Kahvecioğlu olmadan <gülüyor> ama bu sefer şahane <gülüyor> güzel bir konuğumuzla beraberiz. Hoş geldin sevgili Hülya Ertaş. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin Hülya. Ya Hüseyin Bey hakkında böyle konuşmasak... <gülüyor> Yazık yani. Onu çok özledik bu programda. Aynen Dinleyiciler sesini, onu çok istiyorlar. Sesini duymak istiyor. Buradan kendisi bizi şu anda dinliyorsa lütfen sesimizi duysun ve bizleri e, acikmimarlik.doktoblogspot.com adresinden ziyaret etsin. Ziyaret etsin. Ona sürprizlerimiz var. Üf, ufak bir duyuru yapayım ben. Üfek değil, ufak bir duyuru yapayım. Herkes için mimarlık derneği. E, İki hafta önce, üç hafta önce programımıza konuk olmuştu. E, o Atılköy Okulları ile ilgili bir projelerinden bahsetmiştik. E, yazın yapacakları bir projede. Proje için e, mimarlık öğrencilerine yönelik olarak e, atölye kayıtları başladı. E, herkes için mimarlığın e, web sitesini ziyaret edip katılım koşullarını nasıl başvurabileceklerini öğrenebilirler. Ben e, o açık çağrıyı biraz daha genişletmek istiyorum. Çok ilginç bir konu bence. Destek olmak, bir şekilde destek olmak isteyen herkes de bence e, herkes için Mimarlık Derneği'nin web sitesini ziyaret ederek destek şekillerini bence konuşabiliriz. Çok ilginç bir proje çünkü e, detayları oradan öğrenebilirsiniz. E, Hülya ile beraberiz biraz önce de olduğu gibi. Hülya biraz kendini tanısın bence bize. Hadi bakalım. Tamam hazırım. <gülüyor> ee, Soru bir. <gülüyor> <gülüyor> e, mimarım. E, İTÜ'den mezunum yüksek lisansımı da orada tamamladım e, okulu bitirmeden önce de 21 Mimarlık Dergisi'nde çalışmaya başladım e, daha çok yazıyla meşgul olan herkes gibi e, konuşmakta çok iyi değilim sanırım <gülüyor> e, 8 yılı aşkın süredir de artık e, mimarlık yayıncılığında aktif olarak yer alıyorum diyebilirim <gülüyor> e, Mimarlık okuduğunda niye editörlük yapıyorsun ki e, sorusu çok genel bir soru e, ama bir yandan da mimarlıktan çok uzak bir şey değil hani hı hı. zaten mimarlık eğitiminin kendi içindeki o parçaları bütünleştirme operasyonu. Aslında dergiye de yansıyor hı. otomatik olarak. Bir de sürekli bir böyle prezentasyon meselesi var değil mi? Yazısını yazmak, e, resimleri düzenlemek, onu bir şekilde başkasıyla paylaşılabilir hale getirmek üstüne falan sürekli bir çaba var bir de. Evet. Ama onun da ötesinde mimarlığın her türlü haline konuşuyoruz ya birçok... Olağanüstü bir mimarlık yapma biçimi diye kabul ediyoruz hı hı. ve onun için de sevgili Hülya bizlerle. Aslında derginin kendisini yani her bir sayı özelinde değil belki bir bütün olarak baktığınızda toptan bir mimarlık projesi gibi oluyor. Çünkü o sürekli e, aslında kendi kendini yenileyen, revize olan e, ama bir yandan da o bütünlüğü hiç bozmadan e, tekrar ve tekrar yapılan bir şey... E, ...periyodik olmasının yani en nihayetinde o ayın sonunda bir dergi çıkarmak zorunda olmak... Hı hı. ...zorunda olmanın getirdiği hafiften bir sıkışıklık hissi yaratıyor olsa da zaman zaman... E, ...yayının kendisini biraz daha dışarıdan, daha bütüncül bir şey olarak gördüğünüz zaman... ...onun nasıl evrilebileceğini ya da nasıl başka şeylere dönüşebileceğini de gö görmeye başlıyorsunuz. Ama bu yani... Biraz dışarıdan bakmaya çalışmakla anca mümkün Hı -hı. oluyor. Tıpkı yani mimarlıktaki gibi de bazen projeye gömülürsünüz ve ne yaptığınızı bilmeden artık bir bakarsınız ki tefrişlerini yapıyorsunuz ama bina neyi unutmuş olursunuz. Ya da masaya çok yakın çalışmakla aynı değil mi kamburlaşıyoruz vesaire ama ayağa kalkıp masadan biraz uzaklaşınca bir anda çölüm, çözüm... <gülüyor> Alternatifleri insanın kafasına yoğuşmaya başlıyor. Ya da bir bakıyorsun mimarlık yok. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> bu aslında bir dizi program yapıyoruz bir şekilde kendi konuları birbirine bağlantılı olan bu mimarlığın kendi gündemini yaratması üstüne aslında başladığımız bir serinin devamı. Kendi gündeminin görünür olabileceği ya da kendi gündemini dillendirebileceği yerde mimarlık yayınları aslında bunlar hani basılı yayınlar olabilir dijital yayınlar olabilir televizyon programları olabilir ki örnekleri de var aslında çokça bugün de biraz aslında senle bunları konuşmak istiyoruz yani kendisi bir gündem oluşturabiliyor mu onu nasıl temsil ediyor işte mimarlık yayınları sadece mimarların kendi projelerini yayınlayıp onları başka mimarlarla paylaştığı yerler midir? Yoksa başka tartışmaları da açıyor mu? Biraz aslında onlardan bahsedeceğiz. İkinci bölümde de e, aslında Colomina'nın, e, Beatrice Colomina'nın da içinde bulunduğu bir sergi dizisinden küçük kitaplar, özellikle 60'lı, 70'li yıllardaki küçük mimarlık yayınları, kitaplar değil dergileri aslında onlarla ilgili e, onların on, biraz üstünden geçip bu söylem üretme, bir araştırma, üretme ve paylaşma alanı olarak bu küçük yayınlar ya da mimarlık yayınını konuşacağız. Ama şimdilik biraz... Ee, şeye bakalım istersen mesela sen nasıl bakıyorsun bu meseleye yani mimar, mimarinin yayına dönüşmesi konusunda işte nasıl seçiyorsunuz nasıl ne yönlendiriyor sizi mesela ee, aslında... ya da <gülüyor> seçiyorsunuz dedi orada hani oradaki seçici beyin karar verici mekanizma bir editör mü yoksa bir editorial board mu hani daha ekip mi? Gibi sorularda eklemlenebilir. Şöyle bir durum. 21'de yayınlanan projeleri... Hani ...ben ve benimle birlikte çalışan ekip belirliyor. Hani ofis dışında öyle bir danışmanlar kurulumuz yok. Ki dergilerin çoğunda gördüğünüz danışmanlar kuruluna da kanmayın. On, hani onlar dergiler çıkarken ilk sayıda yayınlanırlar... ...ve sonra öyle kalırlar. Ee, hiç zannetmiyorum yani o danışma kurullarının gerçekten... Benim geçmişte bir öyle olduğu. bir deneyimim olmuştu. Evet, hiç sorulmadı. <gülüyor> ee, dolayısıyla hani öyle bir... E, sahte durummada hiç girişmiyoruz açıkçası Hı -hı. Ee, ama yani soracak olursanız Hülya sen mi seçiyorsun of işte diğer arkadaşların mı seçiyor Hayır bir yerden sonra e, on nasıl kurulduğunu tam ben de kestiremesem de e, ekibe katılanlarla birlikte ve benimle birlikte toptan aslında bir 21 bakışı oluşuyor Hı -hı. Ee, ekip değiştikçe değişiyor bu ya da bizim, Meselelere bakışımız biraz değiştikçe değişiyor. Ve bunun 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir formülü de yok. Hani diyemem ki işte sütlüktürleri çok tuhaf falan binaları seçiyoruz biz. Ee, ya da işte granit kullanılanları seçiyoruz diyemem. Ya da dünyanın en yüksek binasını basmak zorundayız biz. 21 dergisi olarak diyemem. Ee, biraz yani neyi neden sevdiğinizi bilmiyor olmanıza paralel bir durum var. Biz de neyi neden seçtiğimizi bilmiyoruz ee, ama seçiyoruz yani ama bu, o se bu seçici ekibin çokça için içinde olduğu bir şey herhalde yani kişisel beğenilerin e, odağında olduğu falan bir seçim herhalde o çok da kişisel beğeniler üzerinden gitmiyor yani Hı -hı. benim e, kişisel beğenimle sonuçta çünkü o diğer ekip arkadaşlarımın beğenileri birbirini tutmayabiliyor Hı -hı. E, oradan mı dediğim gibi derginin kendisine has bir karakteri artık oluştu diyebilirim bence o karakteri takip eden şeyler zaten otomatik olarak bir sürü şeyi tararken ön plana çıkıyor ve a evet işte bu tam bize göre demeye başlıyoruz ama bu tam bize göre de sabit bir şey değil hı hı. ama sonuçta yine de bir 21 kimliği ya da bir dergi kimliği. yani sizin de zaten mimarlık dergisi yayıncılığında sayısı çok da fazla değil değil mi aklımızda kalan belli bir kimlik oturmuş bir şey var bunu tanımlaya Bilecek misin mesela bunun 21 bakışı diyorsun, 21 kimliği diyorsun, 21 karakteri diyorsun? Ee, şu andaki halini tanımlayabilirim. Evet, hani en baştan gelen halini tanımlayamasam da. Şu andaki haliyle aslında biz 21'i e, daha çok mimarlık ofisinde tasarım yapan genç mimarların e, ağırlıklı olarak Türkiye'den ne olup bitiyor olduğundan haberdar olmak isteyenlerin ilgisini çekecek bir şey yapmak istiyoruz. Böyle aslında tek bir örnek üzerinden konuşunca çok evet. şey olmuyor ama şunları aklımıza getirebiliriz mesela aslında yapı ya da mimarlığın içine dahil olduğu sektöre dair çok fazla şimdi dergi çıkmaya başladı. Bunlar hem biraz böyle yaşam biçimi dergileri biraz da çok da odaklanmış sektörel şeyler işte yani banyo ile ilgili olanı var. Turizmle ilgili olanı var, inşaat sektörüne odaklanmış olanları var. Gayrimenkul gayri gayri üzerinden hı. var. Onlar var ve bunların yanında da mesela işte daha e, nasıl diyelim dekorasyon ağırlıklı olanlar var. Bunların yanında da hani işte senin e, editörlüğünü yaptığın derginde bir Ayrı bir duruşu var mesela bunların arasında. O tabii bir yandan bunlarla kıyaslandığı zaman aslında bunlar kendilerine birer ayrı yer buluyorlar yani öyle bakıldığında. Ve bir mecra yaratıyor aslında. Yani şuna da gelebiliriz şimdi bir tane bir basılı yayın olması bunun hani bir derginin öyle bir şey. Bir de bunun dışında işte mimarlık portalları vesaire var. Bütün bunların hepsi aslında mimarlığın paylaşılabilmesi için kendine bir alan açması. Orada tabii şöyle bir mesele var. Hani orada mimarlığın nesi anlatılıyor? İşte binalar mı anlatılıyor, nese anlatılıyor o en önemli bir mesele galiba. Yani sonuç olarak reklamlarla beraber sektörün biraz da yansıması olan bunun içinde de hani ve akademik yazıların da tabii hani bulunduğu e, dergiler ve yayınlar haline dönüşüyor bunlar sonuç olarak. Hı. Çünkü bizim mimarlık dışından dinleyenimiz çok var Hı -hı. diye düşünüyoruz. Her ne kadar fazla feedback alamıyorsak Hı -hı. her her kayıtta bize lütfen lütfen yazın diyorsak da Sonuçta Açık Radyo dinleyicisine biraz daha açmak anlamında bunları konuşuyoruz. Ee, bina sadece binanın kendi fiziksel özellikleriyle yer bulmadığı... ...Cengin az önce değindiği gibi aslında akademik... ...mesela siz sürekli davet ettiğiniz yazarlarla ki bir tanesi yine Açık Radyo'nun program yapımcılarından sevgili Korhan Gümüş... ...diğeri de yine mesela tasarımcı bir arkadaşımız... E, yaptığınız dosya konuları sadece mimar bina ölçeğinde olmayan çok daha sosyolojik, kentsel, coğrafya, kültürel coğrafya boyutlarına taşanan aslında konular. Üç ana mimarlık yayın ekseninden Hı -hı. söz edecek olursak hani hepsinden aslında benzeri bina mimarlık sadece bina ölçeği üzerinden değil, yazında kendine çok daha geniş bir kontekste yer buluyor. Hı -hı. Ben şey soracağım, müzik arasına geçmeden aslında böyle kısaca bir belki söyleyebilirsin onu. Hani yayın hep var olan şeyin gösterilmesi ya da paylaşılması üzerine bizde çoğunlukla. Yani bu proje proje hep geleceğe dair bir şey olsa da hani bugün işte yapılmış olan bir şey anlatıyor. Ama böyle mesela senin bildiğin özellikle yerelde diyelim ki yani başka mesela. Başka bir konuyu kafaya takıp onun üstünde yani konusunu dışarıdan almayan, kendi içinden o konuyu üretip dışarıya bir şeyler yapan... ...yayın yapan böyle Bundan bir var mı? Bundan gündemi takip eden değil de günden e, yaratan... Bravo. Gerçekten daha net anlatılamazdı. E, o bir <gülüyor> Tam editör. da böyle. Tam da bu. E, yani mimarlık özelinde şöyle bir durum... ...bence her zaman var. Bu çok büyük bir camia değil Hı -hı. aslında. Yani Hı -hı. evet çok sayıda mimar var... ...ama mimarlık camiasının kendisi çok büyük bir camia değil. Dolayısıyla orada... E, Kimsenin kimseyi kırmak istemediği hı hı. E, bir topluluk aslında. Yani doktorların başka bir türevi miyiz? <gülüyor> Bunu geçen programda da söylemiştiniz. Neden doktorlar? Şimdi benim babam doktor. Benim de ailemde <gülüyor> çok doktor var Cenk. Tamam, pardon. <gülüyor> e, bu durumun kendisi de aslında o herkesin birbiriyle iletişim halinde olduğu o küçük topluluk durumu da... Hı hı. E, ...sansasyonel bir şeyi e, mümkün kılmıyor hı. bence. Evet. Ki yani ne kadar sansasyona ihtiyacımız olduğundan da emin değilim. Ama mimar keşfesine ihtiyacımız var. Bu topluluk onu da e, imkansızlaştırıyor hı hı. bir Üretilemiyor taraftan. değil mi? Hı hı. Üretilemez evet. kılıyor. Hı hı. O zaman ne dinliyoruz? Hadi söyle. Ee, <gülüyor> Dressed <gülüyor> and Dolls'dan Coin Operated Boy dinliyoruz. Harika. Süper. Sitting on the shelf He is just a toy But I turn him on And he comes to life Automatic joy That is why I want A coin Operated boy Made of plastic and alone go i'll never be alone not with my coin operated boy Bozuk parayla çalışan erkekleri hayal eden tüm kadınlara armağan ettiğimiz bu güzel şarkıdan sonra. Bunu başka bir programda detaylıca eleştiri ortamında almak Yeni üzere. Yeni programın adı bu olacak. Bir iki sene önce bir mimarlık grubu vardı ikili. Onlar da şeye pazara, yerel halkın olduğu pazarı Almanlardı sanırım ya da Amerikalı. Architecture for 50 cents diye hmm. e, şey açmışlardı, e, tezgah açmışlardı. Evet. Vardı. Bozuk parayla çalışan mimarlık da olabilir yani. Bence de olur. Bir sente mimarlık vardı. Her meslek vardı. içinde olabilir. Kriz zamanında özellikle vardı bu böyle basit çözümler üreten mimarlar. Bir sente mimarlık diye. Nasıl devam ediyoruz şimdi? Nereden gidelim Hülya? Ee, aslında bu sansasyon meselesi üzerinden belki devam edebiliriz. Hı -hı. Yani mimarlık yayını aslında hiçbir zaman bir gazete, yani nasıl diyeyim, ulusal gazete kadar ses duyuracak bir şey haline dönüşemeyeceği için. Dönüşmek zorunda mı zaten? Evet. Yani öyle olmadığı için de zaten mimarlık yayını. O hiçbir Hı -hı. zaman o kitleserliğe erişmeyi hedeflemediği için de o sansasyonun peşine ve gündem yaratma e, fikrinin peşine aslında takılmıyor. Hı -hı. Bu şu demek değil. E, sadece mevcut olanı yeniden üretip tekrar tekrar pişirip servis etmek zorunda mimarlık yayınları demek değil ama şu bence açık ve net ki mimarlık yayınını elinize alıp ah işte şimdi şöyle de bir skandal olmuş ah işte bundan haberdar olayım e, diyemezsiniz ondan öyle bir beklentiyle ona yaklaşamazsınız gündemi e, yaratamayabilir ama mevcut olan gündemi yorumlayabilir hı hı. E, kendi kendine öyle bir görev üstlenmeye çalışabilir bizim az önce ee, İpek Hoca'nın sözünü ettiği dosyalarla yapmaya çalıştığımız aslında biraz öyle bir şey. Hı hı. Yani zaten mevcut bir şey var ama o e, sadece mesela bazen konuşulan bir şey olarak kalıyor. E, ve dolayısıyla unutuluyor. Onu biraz kalıcılaştırma çabası ama e, bunun gerçek anlamda bizim özellikle yabancı yayınlarda gördüğümüz anlamda bir mimarlık eleştirisini üretebildiğini söylemek için... Bence henüz erken. Yani şey aslında orada yani bir herkese ilgilendirecek bir gündem yaratması değil de en basitinden kendi gündemini yaratabilmesi imkanı var. Ben öyle düşünüyorum. Yani gündem yaratmaktan benim an yani benim kastetmek istediğim şey sansasyon yaratmasından daha öte kendi dert edindiği şeyleri ya da asla dert edinmediği şeyler üstüne ürettikleriyle kendi üretim alanına dair bir gündem yaratması ve ona dair bir söz söylemesi aslında. Mesela Yoksa... bu, bu ayki sayıları. Hmm. Bir anda Nedir? kapağını yani kafanızı çeviriyorsunuz nasıl bir şey yani bir kadın olarak en azından direkt elim uzanıyor ve bu ayki kadın mimarlar dosyasını okumak istiyorum ve alıyorum. Hmm. Hmm. Bir de tabii şey var şimdi o e, Kolomina'nın e, kitabına o serginin kitabına gidersek tabii bu... E, o dönemin kendi ruhuyla da biraz alakalı yani bugünün ruhuyla da alakalı bir şekilde bu kadar çok iş yapmak isteyen ve pek çok işin talep edildiği bir ortamda belki yavaşlayıp bunlar üstüne düşünmenin imkan iyimser bir şekilde imkanı olmuyor ve hani o yüzden üretilmiyor. Onlar. Ama şey bu kitabın girişinde özellikle acaba neden bu kadar fazla şey bu 60'lar ve 70'ler döneminde üretildi diye e, bakıldığında ve burada yani bahseden dergiler e, Architects, Arsebao, Form, e, Casabella, e, Megascope... E, vesaire vesaire. Yani bütün arçigram hepsi var aslında. Şimdi sevgili dinleyiciler görmüyorlar. Cenk'in kucağında kallavi bir <gülüyor> yayın, yeni yayın var. Sevgili Beatrice Colomina'nın yani e, doktora tezi de yakın dönemde e, mahremiyet üzerinden, kamusallık üzerinden şahane, olağanüstü bir çalışması var. O da yakın dönemde Türkçe'ye <gülüyor> çevrildi. Onun derlediği bir çalışma. <gülüyor> İçinde yer aldığı bir serginin kitaba dönüşmüş hali. Mesela özel bir proje. Mesela orada konularda yani neden oldu ne oldu da bu kadar fazla üretim oldu diye düşündüğünde o, o zaman o dönemde ortaya çıkan yeni teknolojiler bu hem yani işte e, bir savaş sonrası dönem işte Avrupa'da çoğunlukla bunlar Avrupa magazinleri zaten yıkımdan sonra soğuk savaşla beraber uydu teknolojilerinden tutun e, fotokopinin yaygınlaşmasına kadar Küçüklüğe dair olan işte bu fazla basılamama, büyük yayın evleriyle bağlantıya girilememe, geçilememe durumlarından tüm dünyanın geleceğine dair bir endişeye, uzay programlarından mimarlık eğitiminin krizlerine, dönemin aktivist politikalarının kurduğu ortama, cinselliğin yeniden keşfi ve yani aslında bu kadın erkek arasındaki bütün bu tartışmalara tarihin ve teorinin yeniden yükselişine e, onların yani bütün bu nedenlerin ortaya çıkardığı bir üretkenlik alanı olarak aslında etnik Onun, kimliklerin daha kendine tabii. değil mi Çoğul, se, çok sesli Hı -hı. çok dinli e, kendilerine ait kimlikleri ifade edebildikleri Hı -hı. bir ortam Böyle ve bir bu mecralar alanında geleceğe dair e, bunlar aslında bir yapma etme evet söz söyleme alanı yani mimarlık için aslında bir yapma e, Tabii ki üretme bunun parçası yani yapma derken bunu kastediyorum. Düşünme yapma ve bunu yayma mecrası olarak bütün bu yayınlar ortaya Kesin. çıkıyor. O da e, hani dünyanın değişemeyeceğine zaten her şeyin bir şekilde iyi olduğunu ve herhangi birimizin bu an herhangi bir şeye müdahale edemeyeceğimize dair bir düşünceyi değil. Tam e, gele, e, Geleceğin kendisine müdahil olup e, onda... Farklılıklar yaratmanın tam da zamanının bugün olduğu ve bugünden işte hani bir şeyler yaparak bunları üreterek ve paylaşarak bu düşünceleri yaymanın bir imkan olduğunu söyleyen aslında yayınlar. Ve bunlardan bazıları tabii ki çok bağımsız ve eleştirel ve şöyle diyelim gelecekçi hayal kuran yayınlar olarak başladıktan sonra mesela Casabella daha sonuç olarak hani sektörün, e, ...dergisi oluyor ama bazıları eleştirelliğini kaybetmiyor falan. Tabi bunların da dönüşümü var ama o dönemin içerisindeki çok özel bir e, bir 20 seneye aslında e, işaret ediyor bu. Veya o dönem düşlediklerini arşigram gibi bugün üretme şansları var. Hı hı. E, ve de mesela insanın hakkında da şu geliyor tüm bu yayın yapma etme süreçlerinde mevcut şu andaki sektörün de içine baktığımız zaman... Hani ben biliyorum birkaç tane mesela bizim bizim derken işte kışla da 11110 grubu vardır. Bunlar böyle hem dijital ortamda hem de basılı olarak fanzinler yapıyorlar. Ve bunlar mimarlık sanat ekseninde diyelim eleştirel söz üreten gruplar. Onun dışında bağımsız fanzinler üretenler var zaten. Hani bunlardan acaba başka neler var diye ben merak ediyorum. Yani Türkiye'nin bilmediğimiz yerlerinde kimler neler üretiyor yani bize ulaşabilirlerse de onlar ilginç olur. Bütün bu bağımsızlık ve eleştirlilik acaba üretebilir mi diye de bugün mesela o zamana dair dert edilinen ya da biçimlendiren şeyler neyse bugüne ait olan şeyler de var mesela acaba onların tetiklemesiyle bir şeyler olmaz mıydı? Özellikle mı diye de 1960'lar üzerine masterını yeni tamamlayan biri olarak belki <gülüyor> evet. başka. Bugün bunları yapabilir mi Sülia? <gülüyor> ee, yani orada aslında yayının kendisinin. E o geleceğe yönelik değiştirebilme umudunun bir uzantısı olarak çıktığını söylemek bence birinci hı hı. E, söz olabilir burada. İkincisi de bu o zamana dek çok da tarifi olmayan bugün bizim kağıt mimarlık dediğimiz ya da radikal mimarlık diyebileceğimiz şeyin e, kendini ifade etmek için bulduğu bir araç aslında hı hı. yayının kendisi. Hı hı. E, yani bir şey yapıyorsunuz ve nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. O zaman onu sayfalara basıyorsunuz. İşte baskı teknolojilerinde gelişmesiyle onu birden yaygın bir hale getiriyorsunuz. Ya da bir şey yapıyorsunuz ve kimse ilgilenmiyor ve kimse bunu basmıyor. Ama siz bunu basıyorsunuz ve yayıyorsunuz. Ve görünür kılıyorsunuz. Evet. Ama zaten e, yayının kendisi gerçekten de biraz e, onu yapanın istemesiyle anca mi, gerçekleşebiliyor. Yani Öyle olduğu zaman anca içten ve başkalarının da ilgisini çeken bir şey haline dönüşebiliyor. Hı hı. Çünkü siz oturup da ben ne istiyorum diye düşünmektense acaba e, başkaları ne ister diye düşünmeye başladığınız zaman kilitleniyorsunuz. O ve işi olmuyor. E, yapamıyorsunuz. Çünkü bu hiçbir işe yarayan bir şey değil aslında. Hı hı. Yani on, onlar da hiçbir şey yaramadı. Hı hı. E, yani bence tabii ki yaradı ama. ...daha pragmatik bakış açısıyla bakıldığı zaman yani... ...ya da de kapitalist bakış yani. açısında. Evet. Hı hı. E, o hiçbir işe yaramadığını... ...düşünen insanlar için... ...bir şey yapmanız zaten mümkün değil. Hı hı. Onlar için yapacağınız hiçbir yayın... E, ...yani bu da bir mimarlık dergisi sonuçta... ...burada bir tane mimarın projesi yayınlanınca... ...beş müşteri kapısında birikmeyecek. Hı hı. E, ama ne olacak? İşte başkaları da ne yapmış? Bir bakayım. Aa ben de biraz paylaşayım. Öyle dertlerle anca zaten... Hı hı yürüyor ve ilerliyor. Arşigram için özellikle kendi yaptıkları yayın e, kendi sözlerini yaymanın ötesinde yeni tanışıklıklar getirmiş olması için de olduğu için de e, çok önemli hı hı. Aslında yani bugün de hala öyle bir tarafı var yani yayının kendisi araç sallaşabilir Evet e, ama bir diğer ihtimaalde, bir diğer ihtimal değil de o araç salıkla ne yapacağınızı bilmeniz lazım hı hı, bence artık yani zaten bu paylaşım teknolojilerinin e, yani internet ortamıyla beraber yaygınlaştığı bir anda e, aslında böyle yani kendi ürününü bir yayın olarak tasarlamak yani kendi mimarlığını bir yayın olarak tasarlamak çok bence e, kışkırtıcı bir bakış açısı ben, ve umut yani hani mimarlık yapmanın bir biçimi olarak yani farklı bir mimarlık yapmanın biçimi olarak bir mimarlık yayını başlatmak bence geleceği de dönüştürebilecek kışkırtıcı bir nokta olduğunu. Kesinlikle. Olur. Yani 60'lardaki konteks farklıydı. Bugün başka bir şey diyoruz Aha. ama aynı umudu taşıdığınız için aslında, değil mi? Her gün, evet. her ay tekrar tekrar bu savaşa giriyorsunuz. Bu kışkırtıcı savaşta birkaç yayın daha yapmak lazım Hı -hı. herhalde. Yine bitmedi ama süremiz bitti. Tamam. Teşekkür ediyoruz Hülya geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok Davet teşekkürler. Için. Bence keyifliydi. Güzel bir alanına değindik mimarlığın ve mimarlığın gündemine dair konuşmalara. Devam ediyoruz. Bloğu söylemiştim en başında. Yine ee, tekrarlayalım. Azıcık adresinden bize görüş ve önerilerinizi lütfen yollayınız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.